İmanda ehli sünnet İmamları 72. Kendilerine ehli sünnet ve cemaat peygamberin ve onun esabının yolunda bulunanlar ve fırkayı naciye, selamete kavuşanlar adı verilen Müslümanların inançları şu yukarıdan beri yazdığımız gibidir. Bilindiği üzere peygamber efendimiz ile görüşüp ona iman edenlere. Asab-ı Kiram ve Asabı ı Güzin denir. Asabı ı görüp de onlardan feyiz alan Müslümanlara Tabi'in adı verilmiştir. Asab-ı Güzin ile Tabi'ine Selefi Salihin denir. Bunlar Ehli Sünnet'in öncüleridir. Bunlar peygamberimizin yolunu gereği üzere izlemişler ve İslamiyeti her tarafa yaymışlardır. İslam birliğini ve topluluğunu kuvvetlendirmişlerdir. Din adına uydurmalardan uzak kalmışlardır. 73 Ehli sünnetin itikat, inanç ve iman ile ilgili konularda yetkili büyük alimleri ve imamları vardır. Bunlardan her biri selefi salihin dediğimiz ashab ve tabiinin yolunda yürümüşlerdir.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 74. İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi Hicretin 280. yılında doğmuş ve 330 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. Memleketi olan Maturid Buhara ilçelerinden biridir. Kendisi Hanefi mezhebindeydi. Çok kıymetli tefsiri ve başka eserleri vardır. Bizim itikatta İnançta imamımızdır. Hanefi mezhebinde bulunan Müslümanların büyük çoğunluğu inanç ve itikata bu Ebu Mansur Maturidi'ye bağlıdır. 75. İmam Ebu Hasan Aliül Eşari Hicretin 260. yılında Basra'da doğmuş, 324 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Büyük dedesi Asab ı Güzin'den Ebu Musa el Eşari'dir. Ebul Hasan el Eşari Şafi mezhebine bağlıydı. Ehl-i Sünnet itikadına pek çok hizmetler etmiştir. Çok değerli eserleri vardır. Malikilerle Şafilerin hemen hepsi Hanefilerin bir kısmı ile Hanbeli mezhebinde olan Müslümanların bazı ileri gelenleri itikad konularında Ebul Hasan el-Eşari'ye uyarlar. 76 İmam Maturidi ile İmam Eşari arasında esas bakımından ayrılık yoktur. Her ikisi de ashab ve tabiin yolunda gitmişlerdir. İkisi de hak üzerededir. Ancak ikinci derecede bulunan bazı konularda ayrı görüşleri vardır. Fakat bunların başlıcaları da